Sen evleneceğin insanı rüyanda gördün mü hiç birader? O kelimeyi biliyorsun diye onu kullanıyorsun değil mi? Hayır. İstiracı öğrensen onu kullanırdın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cümle içinde kullanayım diye giydiriyorsun ha ha Ömer sen gördün mü evleneceğin insanı rüyanda hiç? Vay sarı sen gördün mü? Niye? <gülüyor> sana 10 bin dolar karşılığında 10 yıl sonra nerede olacağını söyleyebilseydim hakikaten gerçekten nerede olacağını eminim fal gibi bir şeye bile 50-100 milyonlara dökenler her türlü verirdi o parayı ay kimle evleneceğim hangi işte olacağım çocuğumun saçın ne olacak diye peki sonuna bildiğin bir filme gitmek ister miydin Cık, bence istemezdin bana sorarsan çok cezbedici olmazdı solum inlen bir film Üniversitenin ilk yılları birçok kardeş gibi ben de böyle Lost tarzı diziler çok izliyordum yani. Ve bana sorarsan Lost gibi öyle çok sıkıcı olan bir diziyi sezon sezon izlememin tek bir sebebi vardı. Sürekli dizinin sonunda diğer bölümde ne olacağını merak ettirme hissini çok iyi uyandırıyorlardı. Buna Zeygarnik etkisi deniyor. Yani arkası yarın demek bir şeyin yarıda kesilmişi bitmişinden daha çok akılda kalır. Mesela bunu ilk böyle bir Zeygarnik anadan bir garsonları gözlüyor. Böyle bakıyor ki garsonlar Siparişi getirene kadar aklında çok iyi tutuyorlar neler istenildiğini. Ama sipariş geldikten sonra bırak siparişi adama bile unutup gidiyorlar. Ve Zeygarnik diyor ki ha demek ki yarım kalmış. Devamı olan, arkası yarın olan bir şeyi hatırlamak daha çok akılda kalıcı diye. Tam böyle bir dizi izliyorsun. Kahramanımız balkondadır ve arkasından bir gölge yaklaşır. Hatta gölgenin böyle gölgeden alnıyorum bıçak bıçak da vardır elinde. Ve birden sırtından itilir ve orada dizi kesilir. To be continued. Öğrenmek için ne yapacaksın? Öbür haftayı bekleyeceksin. Çünkü böylesi daha heyecanlı. Bu yüzden bir insan geleceğiyle ilgili bütün meseleleri bilse, şu anki gibi yarın ne olur, Rabbim nasıl yardım eder, arkası yarın meseleler ne olur diye zihni uyanık olmaz. Hep zihninde bir şeytler tutma ihtiyacı hissetmez. Hatta cennetini, cehennemini görür, aman be der şu koltukta ömrünü geçirir. İnsanlarda devamında ne olacak hissi gerçekten çok merak uyandırıcı bir histir. Devamında ne olacak? İleride hangi işe gireceğim? Acaba işimde maaş nasıl olacak? Ve bu sorulardan en temeli geliyor. Acaba evleneceğim insan kim olacak? Hatta ben evleneceğim insanı rüyamda görebilir miyim? İşte evleneceği insanı acaba rüyamda görür müyüm, nasıl bir insandır diye merakından dolayı birçok insanın ettiği duaya istihare duası deniyor. İstihare hayır kökünden geliyor. Yani hayır her türlü iyi şey demektir. Köke biraz daha yoğunlaşırsa yani istihare duası, istihare namazı yani sürekli hayırlı olan bir şey var ve senin onu talep etmen manasına geliyor. Şimdi yavaş yavaş konuya girelim. Çünkü istihare algısı toplumda çok çok yanlış biliniyor. Hatta ben daha bu hafta taze yaşadığım bir olayı anlatayım. Benim bir tane öğretmen arkadaşım geldi yanıma. Mehmet abicim dedi. Bir mesele var. Söyle kardeşim hayırdır nedir ne değildir falan. Boşanmak istiyorum. Eşim dövüyor. Saygısızlık yapıyor. iftira atıyor. Yani inanamazsınız ve daha çok taze bir evlilik yani. Belki 3-5 aylık bir evlilik. Yani hayırdır dedim yani bu kadar da mı tanıyamadın? Nasıl oldu bu iş? Derken. işte ne olmuş? Böyle bir iki bir şey sormuş. İşte namazını kılıyor mu? Falan. İşte kılıyor demişler. İyi tamam demiş. Bir de istihare duası, istihare namazı ve istihare uykusuna yatıyor ve uykusunun sonucunda bana diyor ki Mehmet abi ben yeşil rengi gördüm o yüzden kabul ettim evliliği diyor. Yani bunların hepsi tamamen istiharenin temelindeki yanlış algılar. Ne renk görme vardır, ne kişiyi görme vardır. İstihare ile ilgili çok temel bilgilerin yanlış bilinmesi bugün evlilik hayatına kadar etki de bulunuyor. Renk de yok. Hep yanlış biliniyor. Kişiyi görme yok, renk yok, rüyada ayan beyan görme yok. Cesaret hissinin kabulü var. Yani 3-5 seçenek var. Tabii bunun evreleri var işte. Kendini önce bir denetliyorsun, ikinci istişare ediyorsun, üçüncü istihare noktasına geliyorsun. Devamlı böyle ısrarları, istiharenin gerekliliklerini yapıyorsun yapıyorsun. En son Cenab-ı Allah razı olup kabul edince uygun olan noktaya cesaret veriyor sana. Olay bu. Ya böyle istihare top sallayınca ne yapacağını söyleyen bir oyuncak değil yani. Benim önceki ahliyatım da İslamiyet'e uygun olacak. Hani seçene göre çıkacak, hesaplanınca bunun hayırlı olduğunu bilemeyeceğim. Öyle mi devam? Ediyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İstihare bir karar verme sürecidir ve bu karar verme süreci üç, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci adım aklı, zekayı yani kritik yeteneğini kullanmadır. Yani zekanla senin tercih yapacağın şeylerin hikmetli, hikmetsiz, haram, helal olup olmadığını senin anlaman lazım öncelikle. Orada güzel bir fizibilite raporuyla ayırmak zorundasın başta. İkinci adım ise benzer bir kökten gelen istişaredir. Yani senin hani birincide de şey yaptın ya ya bunlar haram olanlar, bunlar helal olanlar diye bir seçenekler ayırdın. Yani en çok evlilik olduğu için evlilikle ilgili konuşabiliriz. Ardından böyle... Ya şunun işte ahlakı bana uyar mı, bunun namazı uyar mı, orucu uyar mı falan filan diye sürekli böyle düşünüyorsun ya onu birileriyle düşünmen lazım. Daha önce başına bu iş gelmiş birileriyle düşünmen lazım. Burada istişare deniyor. Yani birinci adımımız ne oluyor? Akli, fizibilite raporu çıkarıyorsun, aklı, aklı kullanıyorsun. İkinci adım ne oluyor? İşin ehli kişisel istişare edeceksin. Mesela araba alacağını düşün, böyle büyük büyük araştırmalar yapıyorsun. Bu birinci basım, basamak yani aklı kullanıyorsun. Ardından 3-5 tane ayıklamışsın, İşi, işten anlayan adamlarla istişare edeceksin. Bu da ikinci basamak, anlayan insanlara gidip danışıyorsun. Verit, en son bu mu olsun, şu mu olsun diye mücadele ediyorsun yani ve bir gönül rahatlığına ihtiyacın var, gönlün huzursuz yani çok kararsız kalmışsın. Bir yere doğru böyle gönlün meylediyor ama çok cesarete ihtiyacın var senin. İşte istihare tam burada devreye giriyor. Ama maalesef çok yanlış kullanım alanları var. Yani böyle ya bir tane ev almak istiyorum da bir istihare edeyim. Yani ne yapacaksın? yani O evin nerede olduğunun hangi internet sitesinde satıldığını, mı, internette mi görecek? İnternet linki mi çıkacak şu anda Yani bunlar değil yani istihare, bunlar yanlış kullanım. Önce iki rekat nafile namazını kılarsın. Böyle bildiğin yani, bildiğin namaz. İstihare duasını Arapça şekilde okursun. Daha sonra gelelim şu netice meselesine. Bunları yaptıktan sonra tabii bir netice bekliyorsun böyle. Böyle gece olunca üçüncü boyuttan birden stajyer melek salih çıkacak. Sana böyle eliyle Bu değil yani böyle bir şey bekleme. Yani netice olan böyle ayan beyan bir şey gördüm bu yok. İstiharenin neticesi gönlün rahat olması ve karar verme cesareti olarak sirayet eder. Peki seçtiğin kararın hayırlı olmadığını nasıl anlarsın? Böyle renk mi görmen lazım? Bunlar yok. Kendini çok huzursuz hissettirir Cenab-ı Allah sana. Yani Cenab-ı Allah'ın istihareni kabul etmesinin sirayet şekli budur. Ya cesaret verir ya kendini çok huzursuz hissettirir. İşin temel sorunu ise şurada yani rüyalar kısmında. Rüya tabii ki de müminler için bir ilham kaynağı buna diyecek laf yok. Ama karar vermek için bir disiplin değildir rüya. Yani kararlar rüyaya göre verilmemelidir. Rüya bu konuda sadece motivasyon ve cesaret kaynağından başka bir şey değildir dostum. Peki bir istihare yaptım ama hala kendimi yeteri kadar cesaretli hissetmiyorum, ne yapmam lazım? Bir tane daha istihare yapman lazım, onu da yaptım. Şimdi, şimdi bir tane daha yap işte ibadet, sevap kazanıyorsun ne güzel. O da olmadı, olana kadar devam edebilirsin, bir problem yok. Abdullah bin Zübeyir bir rivayetinde bir karar için istihareye yattığını ve üç defa tekrarladığını, üçüncüsünde ise kendisini çok cesaretli hissedebildiğini söylüyor. Peki yeni bir soru, başkası benim için istihareye yatabilir mi? Buz mal değilsin buraya bir yazı yazarsın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha <-ho! gülüyor> Araştırmalara göre böyle bir örnek yok yani ben bulamadım aksine e, benim o hep kendisinin yatması gerektiğini öngörüyor sürekli ve bana sorarsan bu soruyu soran kişi aslında şunu demek istiyor yani ben çok iyi bir insan değilim 5 vakit namazım bile yok ve bir sürü günahım var o yüzden sen benden daha takvalı bir insana benziyorsun yani sana zahmet bir benim için bir istihara yatsan falan bana sorarsan madem sorun burada yani bir takva problemi var hani onu kendinden fazla seni daha düşük görüyorsun neden Allah'la arana bir engel daha koymak yerine Allah'la aranı düzeltmiyorsun kardeşim benim ya çok ince bir anekdot haramlar için istihara Yapılmaz ancak helal meseleler için yapılabilir. Yani tutup da bu ayki kokain sevkiyatı. Dur Mahmut, Şeyh Muhus bir istihara yazalım. Ya. Bunu yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Gel senle güzel bir duayla bu işi sonlandıralım. Ya dualarının dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affeyle. Ne olursun. Amin.